Merhabalar sevgili dinleyenler, Açık Dergi'nin spor köşesi Efektif Bas'a hoş geldiniz. Bugün mikrofonda ben Utku Göker Küçük sizlere yardımcı olmaya çalışacağım ve sevgili arkadaşım Volkan Arsa bizlere sağ Paulo'dan katılacak sevgili dinleyenler. Çünkü sıkı Efektif Bas dinleyicilerinin de takip edeceği üzere Volkan'ı geçen hafta Brezilya'ya göndermiştik. Kendisi 70 günden fazla sürecek bir Dünya Kupası macerasıyla. Dünya Kupası'nı yerinde izleyecek ve orada gördüklerini, yaşadıklarını bizlere aktarmaya çalışacak. Bugünkü programımızda da sevgili Volkan'ın bizlere gönderdiği bir ses kaydı olacak. Dünya Kupası ile ilgili olarak henüz söylediğine göre henüz gittiğinin ikinci günü Brezilya'da bir Dünya Kupası karşıtı eylemin içine düşmüş Yani ya da şöyle diyebiliriz ki hem gider gitmez Brezilya'yı karıştırmayı başarmış sevgili Volkan diyebiliriz. Dünya Kupası bizim önümüzdeki iki ay boyunca ana gündem maddemiz olacak. Ve kupa ile ilgili olarak olumlu ya da olumsuz her türlü gelişmeyi sizlere canlı yayında aktarmayı sürdüreceğiz. Bugünkü programımız da yeni Dünya Kupası ile başlayacak. Bu arada unutmadan da hatırlatayım program ile alakalı görüşlerinizi, önerilerinizi ya da sorularınızı e, Twitter Twitter üzerinden twitter.com e, Taksim Utku GK hesabından e, aktarabilirsiniz ve ben de burada e, dilim döndüğünce görüşlerinizi aktarmaya ya da sorularınızı cevaplamaya çalışabilirim. Sevgili dinleyenler. E, Dünya Kupasına 18 mi? 17 gün 17 gün kaldı bugün itibarıyla. E, Ve e, protesto gösterileri devam ediyor e, bahsettiğim gibi. Aslında böyle değildi. E, 2007 yılında Dünya Kupası Brezilya'ya ilk verildiği zamanlarda bütün Brezilya halkı o meşhur Copacabana plajında e, bu kupanın gelişini e, büyük bir coşkuyla karşılamıştı. Hatta o, o zamanlarda e, dönemin spor bakanı Orlando Silva'nın e, Dünya Kupası'nın organize edilmesi için kamu fonlarından tek kuruş bile harcamama sözü vardı. Ee, özel sektör e, yardımlarıyla ülkeye yeni stadyumlar yapılacağını ve altyapının güçlendirileceğini öne sürüyordu Orlando Silva. Ancak gel gelelim e, bugünkü durum pek de onu göstermiyor. E, Türk gazetesinden Aslı Perit'in haberine göre e, bugüne kadar Dünya Kupası'nda ki çoğu da henüz tamamlanmayan 12 stadyum için 2010 yılından beri kamu fonlarından 8,5 milyar real yani TL'ye vurursak yaklaşık 8,5 milyar Türk lirası civarında harcama yapıldığı söyleniyor kamu fonlarından ve bu stadyumlarında 5'inin muhtemelen turnuvadan sonra kullanılmama ihtimali söz konusu. E, tabii bu durum e, ülkede eğitim gibi, e, sağlık gibi, ulaşım gibi birincil ihtiyaçları olan bir e, toplumda pek de hoş karşılanmıyor. Yani Brezilya gibi futbola, yatıp futbolla kalkan bir ülkede bile halk e, çok ciddi protesto gösterileri e, yapıyor. E, maalesef bu gösteriler e, futbolcu kanadından ya da hükümetten e, ya da yetkililerden, sponsorlardan, e, ne diyelim gücü elini tutan erklerden. Herhangi bir destek alabilmiş değil ancak Brezilya halkının tepkileri Dünya Kupası'na kadar, Dünya Kupası süresince ve belki de sonrasında sürmeye devam edecek sevgili dinleyenler. Ne gibi olumsuz etkileri oldu Dünya Kupası'nın bilinen etkiler ki Aslı Pelit de haberinde bundan bahsediyor. Ev kiralarının yaklaşık 10 katına kadar yükselmesi söz konusu Brezilya'da. Evet. Ee, Pek çok gecekondu sakinleri özellikle Sao Paulo'da ve Rio de Janeiro'da evlerinden çıkartıldı. Brezilya'nın yerel halkı, yerel kabileler sürgün edildi. Bunun gibi olumsuz gelişmeler oldu. Ve tabii ki tüm bunlara rağmen, hani tüm bu ödenen bedele rağmen dünya kupasına bazı tatların yetişmemesi bile söz konusu. Ee, sevgili Volkan da e, muhtemelen bahsedebilir e, bugünkü bize göndereceği köşesinde. E, bundan bahsetmiş olması muhtemel. E, bazı statların çatısı yapılmadı mesela. E, hani Amazon iklimi e, çok yoğun yağış alan bir... E, ...atmosfer ki e, Brezilya'ya göre... ...kış aylarında oynanacak turnuva ve... ...çok ciddi yağmur altında turnuvalar... gerçekleşebilir ve çoğu seyircinin de... ıslanması söz konusu olacak. Yani, tamam şimdi bana kalırsa... E, ...stadyum mimarisi bakımından... ...benim kişisel tercihim... ...üstü açık statların daha e, göze hoş geldiği... ...daha bir samimi olduğu yönünde ama şimdi... Brezilya halkının ya da dünya futbol severlerinin O kadar da para verdikten sonra Bir de yağmur altında bu kadar ıslanmaları Pek de kabul edilebilir bir şey olmasa gerek Bu kadar para dedim Bilet fiyatlarının oldukça yüksek olmasını Bir kenara koyuyorum Maç sırasında Seyircilerin futbol severlerinin Tuvalet ihtiyacını gidermek için 5 dolar, su içmek için de 7 dolar gibi bir fiyatı gözden çıkarmaları gerektiğini de söylemem gerekiyor. Bu maalesef Türkiye'de de çok sık olan bir durum. Yani statlardaki o fahiş fiyat uygulamaları açıkçası çok ciddi benimle tevkimi çeken bir durum ancak e, elden bir şey gelmiyor. E, sonuçta serbest piyasa ekonomisinde e, hem üretim araçlarını hem de bu üretim araçları sonucu elde edilen e, metaları e, elinde tutan kişiler... Bunlara istediği fiyatı koymakta özgür e, diyebiliriz. E, şimdi e, isterseniz Brezilya ile ilgili ben elimde bu, bu notlar var bu haftaya dair. Önümüzdeki hafta kupada yaklaşınca biraz da spora ilişkin notlarla... E, ...sizlerle birlikte olabilirim Dünya Kupası'na ilişkin olarak. E, şimdi isterseniz e, sevgili Volkan'ın e, bizlere ta Sao Paulo'lardan gönderdiği e, kaydı dinleyelim... Ee, Volkan bizlere e, neler yaşadı e, 20 Mayıs'tan itibaren e, bakalım oturduğu yerde ya da e, Brezilya'da e, neler yaşadı bunları bizlere aktarsın e, şimdi söz sevgili Volkan'da. Herkese merhaba sevgili dinleyiciler ben Volkan Ağır. Şu anda sizlere Sao Paulo'dan bildirmekteyim. 20 Mayıs'ta indiğim, Brezilya'nın metropolitan kenti diyebileceğimiz Sao Paulo'da, 22 Mayıs'ta yani tam ben iner inmez büyük çaplı diyebileceğimiz bir eylem gerçekleştirildi. Ben de hemen atlayıp tabii ki bu eylemi izlemeye takip etmeye gittim. Bu eylem tabii ki Dünya Kupası karşıtı bir içeriğe de sahipti. Eylem hakkında detayları vermeden önce şunu ekleyeyim. Oldukça sert ve uzun süre yağmurun yağdığı bir gündü 22 Mayıs günü. Hatta eylemin iptal edilebilme ihtimalini bile düşündük bir ara. Ama eyleme de gittik arkadaşlarla beraber. Burada yaşayan arkadaşlarımla konuştuğumda da Sao Paulo'da eylem yapılabilecek genişlik ve çevresi kapalı bir meydan olmadığını söylediler. Bu yüzden en işlek caddelerinden biri olan Biricaderyof Faryalima'dan bir ucu olan Lima metro çıkışında buluşuyorlarmış çoğu zaman. Bunu hem bir mecburiyet olarak yaparlarken hem de şehrin en işlek caddesinde trafiği kitleyip insanların dikkatini çekmek tabii ki onların da sesini duyulması için iyi bir araç oluyor diyebilirim. Ee, dünyanın e, ünlü şirketlerinin ofislerinin de bulunduğu bir cadde olması özelliğiyle birlikte bu caddeyi İstanbul'daki maslak. E, semtinin bir özelliğiyle ve şehrin merkezi yerinde olması e, açısından da Mecdiye Köşişli istikametindeki bizlerin daha çok kullandığı e, son günlerde de çok fazla kullandığı o istikametteki caddeye benzetmek mümkün. Movimento dos Travadores semteto yani Evsiz işsizler Hareketi'nin yaptığı çareyle gerçekleşen eylem için meydan sayılabilecek olan bu açık alanda toplanıldı ilk önce Fariya Lima Metro çıkışında. Eyleme Frente de Resistancia Urbana yani Kentsel Direniş Cephesi, e, Movimento Passe Livre, Özgür Ulaşım Hakkı Hareketi ve Komite Popular da Copa yani kupa Halk Komitesi de katılan gruplar arasındaydı. Eylemcilerin ellerinde ağırlıklı olarak kupada halka yer yoksa bizler sokakta olacağız. Sloganının yazdığı pankartlar bulunuyordu. Tabii ki FIFA evine git ve kupa yüzünden ev kiram arttı. Ee, pankartları da vardı. İşçi Partisi'nden başbakan olarak seçilen Cilma Rousseff'in de eski günlerine dönmesi manasında kullanıldığını söyleyebileceğimiz bir şekilde Cilma aranıyor pankartında rastladım. Sonrasında ise arkadaşım Gabrielle Juns'un eski bir, eski tip bir eylem biçimi olarak nitelediği gibi ufak bir minibüsün üstünde kurulmuş ses sistemi aracılığıyla topluluğa neden Dünya Kupası'nın halka karşı bir organizasyon olduğu aktarılmaya çalışıldı, söylendi. Bugüne kadar yapılan yolsuzluklar ve e, uygunsuzluklar aktarıldı ve karşılıklı sloganlar da at atıldı. E, ve Hey haddat Şehir Durdu. Sloganlarıyla da belediye başkanı Fernando Haddad da protesto edildi. Pariyelima'daki kalabalığın en başlarda 5000'den ve daha sonrasında daha fazla olduğunu da söylemek çok zor değil. 4 büyük otoyolun kesiştiği ve bu yolları kesen ara sokaklardan da farklı farklı grupların katılmasının imkanıyla birlikte eylemci sayısı 10.000 ile 20.000 arasında diye tahmin ediliyor Eylem sonrasında okuduğum kaynaklara göre de 20.000 olduğu söyleniyor ama tabii ki zaman zaman sayıları apartmak e, haberin okuması için iyi olabiliyor. E, Farye bu meydanda yaklaşık yarım saate kadar bir e, süre gösteriye devam edildi ve sonrasında ise caddeyi 1-2 kilometre kadar sonra kesen Estacia Köprüsü'ne kadar binlerce kişiyle birlikte, araçlarla birlikte yüründü. Yürüyüşün sonunda ise mikrofonu eline alan MTST'nin lideri e, Guilerma Bulos bu köprüler için harcanan paralarla kaç kişi için ev yapılabilirdi düşünebiliyor musunuz? Estacia köprüsü bizimdir söz veriyorum ki bu köprü kupa boyunca bizimle beraber kırmızıya boyanacak sözlerini söyledi ve eylemde böylece e, olaysız sona erdi. Eylem boyunca polisin herhangi bir müdahalesinin olmamasının bir nedeni de Salapavla eyalet polisinin grevde olmuş olmasıydı. Ee, ücretlerini de iyileştirme istedikleri için eyalet polisi e, grevdeydi ve daha sonraki zamanlarda da e, gezdiğimizde şehrin belli bazı noktalarında polis bankoları var ve onlar bomboştu grevde oldukları için. Yine de eylemin başlarında görevlendirilmiş 8 tane polis. 50 metre çıkışında yer alıyordu. 50'nin sonlarına doğru ise 50'ye yakın polis hani sanki orada olmuş e, olma halini gerçekleştirmek için estadja köprüsüne kadar yürüyen kalabalığa yaptıkları küçük bir kordonla eşlik ettiler. Tüm bu gerçekleşen eylemlerin tek bir nedeni var tabi ki o da Dünya Kupası organizasyonu sırasında kullanacak stadyumlara yenileme ve yeniden yapma çalışmaları için harcanan paranın çok fazla olması bu paraların e, halk için harcanması gerektiğini düşünmesi herkesin. Ee, tabii ki ulaşım sorunları da var bu arada onları da ekleyelim ulaşımı iyileştirmek için de harcamalar yapıldı ancak ne stadyumlar tamamen bitti ne de ulaşım sorunları tamamen çözüldü diyebiliriz örneğin e, otobüs e, şoförleri daha geçen hafta içinde eyleme geçmişlerdi görev bırakmışlardı belki dünya kupasında da aynı şekilde bir greve gidebilirler daha büyük bir etki bırakabilmek için çünkü onlar da maaşlarına iyileştirme istiyorlar. Ee, bununla birlikte şunu söyleyebilirim tabii ki São Paulo Stadı ve Manaus Stadı'nın üstü kapanacaktı bu iki şehirde oldukça yağmur alan bölgeler Özellikle São Paulo'da son 4 gündür yağmur var hava oldukça bulutlu ee, Bu iki stadın üstü kapanmayacak ve açılış maçında örneğin yağmur yağarsa São Paulo'da bütün seyirciler ee, ıslanacak bir şekilde izlemek zorunda kalacaklar maçı Ayrıca da Sao Paulo'ya inmek için kullandığım Guarulhos havaalanının çok küçük olduğunu ve yeni büyük alanının da daha yetiştirilemediğini gözlerimde gördüğümü iletebilirim sizlere. Bir de şarkıyla kapatacağım ben bu bölümümü. Construção Collective diye bir ekip güzel bir parça yapmışlar. Sokakların rapi zamanımız kaldığında. Sokakların rapini Construção Kollektiva'dan sizlere sunuyoruz. Ben Volkan Ağır. bugünlük benden bu kadar. Hepinize sava Paolo'dan, sevgiler. A é de quem? Eu vou te contar. Tem vontade de lutar Não se iluda, a Copa não é nossa Periferia não tem vez E a minha gente chora A mídia, o Estado repressou policial Pra servir com a ser burguesa, quem mandar é o capital Shhh. Cuidado, fale com cautela Eles falam que é do povo Mas nunca viu a favela Será mesmo um absurdo A gente se rebela contra essa tal Copa do mundo E a alegria florescer E todo mundo terá chance de uma vida boa ter Em busca de um padrão, tudo É sacrificado E quem mais sofre é o preto pobre Que é marginalizado Tem que acabar com essa história Do negro ser inferior Padrão FIFA Pra quem? Pra gente que é pobre Sobra um vipê Quem vai sofrer com tanto gasto É o povo mais tarde E bós-comida e aumento da passagem Ajudação social, morador removido E você se perde. O, o que tem, tem a, ver a ver com isso? Ô! O 5 tá armado, que comece show que evet, ficasse meia noite dentro de um hospital público. Eu E Evet dinleyenler, yeniden Bus, Paulo, muhabiri Ardán, Dünya Kupası'na dair gelişmeleri dinledik sevgili dinleyenler. Ee, bahsettiklerinin yeniden altını çizecek olursak e, iki statta Manaus ve e, Sao Paulo'daki stadyumlarda sadın çatısının yapılmadığını ve e, yapılmadığını bahsetti. E, bununla birlikte e, bir de e, şu detayın altını çizdim. Brezilya'daki e, polislerin de emek eksenli hareketleri sebebiyle greve gidişleri sonrası e, bu durumun aslında e, gösteriler bakımından çok da e, kötü bir durum olmaması. ...ortaya çıkıyor... Ee, ...belki bu bizim de polislerimize... ...kendince e, örnek olabilir... E, ...diyelim... E, ...ama belki bizim polislerimizin hakkını alamaması gibi bir durum var mı... ...ondan da çok emin değilim... E, ...Brezilya'daki gelişmeler... E, ...böyleydi e, bu haftalık... E, ...bundan başka... ...yine eylem gösteri olursa... ...sevgili Volkan tabii ki yerinden... ...bizlere bildirecek... E, ...futbola dair bilgileri de... ...yine kendisinden yerinde almaya... E, ...çalışacağız... Şimdi futbola bir kısa bir ara verelim. Daha sonra yeniden geri dönüş yapacağız futbol konusunda. Ancak tenise dönelim. Roland Garros 4 büyük turnuva. Yılın 4 büyük tenis turnuvasından biri Roland Garros Fransa açık. Başladı geçtiğimiz hafta. Başladıktan sonra da İlk büyük sürpriz geldi. E, gerçi büyük sürpriz çok da demek uygun değil. Çünkü e, son yıllara damgasını vuran dört büyük tenisçiden biri diyemeyiz Japon Keini Şikori'ye. Ancak ilk turda elenmesinde şüphesiz kimse beklemiyordu. E, Toprak Kort'ta formdaydı açıkçası. E, Madrid'de final oynamıştı. Hatta Barcelona'da şampiyon olmuştu. Ancak ilk turda e, bir Slovak, e, 89 doğumlu Slovak Martin Klizen'e e, kaybetti. Açıkçası Key Nishikori'den şöyle söyleyebiliriz. Ee, oyunu çok istikrarlı olmuyor ancak bazı bölümlerde iniş çıkışlar gösteriyor kendisi. Mesela oyunun çok zayıf olan kısmı olarak gösterilebilir kendisinin servisleri. Ve servisine çok iyi tutunamaması da geriye düştüğü setlerde oyunlarda onu geri çevirme şansını azaltıyor kendisinde. Muhtemelen Martin Klizem maçını ben izlemedim ama... Klizem muhtemelen kendisini bir krize soktu. Ve e, cevap verme şansını tanımadı. Bugün erkekler tenisinde... Büyük tenisçi olarak gösterilen Nadal'lar, Djokovic'ler... Oyundan hiç kopmamalarıyla... Ve e, yeri geldiğinde cevabı son sette de olsa verebilmeleriyle meşhur. Ki 5 sete giden maçları genelde kazanıyorlar zaten. Ancak Kane de bu özelliği göremiyoruz. Tabii kendisi çok genç. İlerleyen dönemde bu değişebilir. Ancak şu an için... E, Kane ile ilgili elimizdeki tek veri o büyük wonderkid, harika çok çocuk potansiyelini tam karşılayamadığı yönünde e, diyebiliriz. E, diğerlerine gelelim. E, açıkçası ilk kez belki de Rafael Nadal bir Fransa açığa bir numaraları fa favori olarak girmiyor. E, kendisi son 9 e, Roland Garros'un 8'ini kazanmıştı. Ve bu başarısı kendisine e, Toprak Kortak'ı bu başarısı kendisine Toprak ağsı lakabını da beraberinde getirmişti Nadal'ın çok kötü olmasından dolayı e, söylemiyorum bunu aksine Novak Djokovic'in aşırı formda olması e, belki de Djokovic'i bu turnuvada bir numaranın favori yapıyor ve üstelik e, Sırp raketin kariyerindeki tek eksik e, şampiyonlukta da Roland Garros belki de zamanı şimdidir e, diyebiliriz Roma'da e, Nadal'ı yenmişti yine bir toprak kortta e, son, son turma buraya gelmeden önceki son turma Roma'da e, Nadal'ı 3 sette muhalif etmeyi başarmıştı e, şimdi e, yoluna bakarsak Djokovic'in aslında zorlu bir çeyrek final e, zorlu bir çeyrek bekliyor kendisini yani yarı final çıkana kadar kendisine çok zorlu rakipler olacak yani diğer dörtlüye göre zorlu rakipler olacak Raonic, e, Dolgopolov, Polov, e, Simon gibi güçlü rakipler var hatta Keane Shikori'de Aynı çeyrekteydi ancak o elendi. Bu belki de Djokovic için bir kısa bir avantaj olabilir. E, yarı finalde Federer'le karşılaşma ihtimali var Djokovic'in. E, Federer son dönemde açıkçası e, nasıl diyelim e, doğum arasına mı girdi? E, Federer'in son olarak ikiz çocukları oldu ki e, enteresan bir şekilde ilk çocukları da ikizdi. Yani arka arkaya iki, yani toplam 4 çocuğu var ve e, ikisi ikiz diğer ikisi de ikiz. Geçen dönemde işte e, dördüncü kez üç ve dördüncü kez baba oldu Roger Federer böyle olduktan sonra da e, yaklaşık iki iki buçuk haftadır kendisi kortlardan uzak kaldı e, bu kimilerine göre bir dinlenme arasıydı kimilerine göre ise formdan düşmesine sebep oldu e, Federer ilk tur geçti ancak bundan sonra ne yapacağını zaman gösterecek yarı finale kadar elenmezse karşısına e, Djokovic e, çıkabilir Roma Master'da son, son Roma Master'da yani buraya gelen Meden önceki son turnuvada da ilk turda elendiğini Belirli hatırlatalım Bunun dışında bir diğer favori Nadal Roma'da Finalde kaybetti Madrid'de kazandı Yani son iki toprak turnuvasında bir final Bir de şampiyonluk elde etmesine rağmen Yine de Burada favori olarak gösterilmiyor Çünkü bunun bir diğer sebebi de Monte Carlo'da Ferrer'e Ve Barcelona'da Almagro'ya elenmesiydi E, açıkçası Nadal en iyi toprak sezonunu geçirmiyor ancak Nadal Nadal'dır her zaman e, bu turnuvada da kendisini gösterecektir Wawrinka e, 2014 yılın sürpriz ismi e, İsviçre'li raket yeni federal olarak da gösterilebilir kendisi Avustralya Açık yı kazanmıştı yılın ilk Grand Slam'ini kazanarak büyük bir yankı uyandırmıştı bütün tenis camiasında Ardından Monte Carlo'yu kazandı e, Grand Slam'lerden sonraki en önemli turnuvalardan biridir Monte Carlo Ancak daha sonra bir form düşüklüğüne uğradı. Madrid'de ve Roma'da çok erken elendi. Burada ne yapacak bilmiyoruz ama aynı çeyrekte yani kendisiyle aynı yolda Endimori Murray var. Yani Andy Murray ile yakın zamanda eşleşme şansı var kendisinin. Yarı finale gelmeden Endimori Murray kendisinin yoluna çıkabilir Erkeklerde durum böyle. E, i̇lk kez Nadal'ın bu kadar favori olmadığı bir Roland Garros e, bizleri bekliyor. Kadınlarda da e, kuralların en ilginç sonucu belki de Serena Williams'la e, Maria Sharapova'nın çeyrek finalde karşılaşma ihtimali. Geçen yılın finalini oynamıştı bu iki raket ve e, Serena Williams kazanmıştı. E, bu kuran muhtemelen Sharapova hayranlarını bir hayli üzmüştür diyebiliriz. Lina e, öne açık görünüyor şu ana kadar o da e, güçlü gelmesi muhtemel bir isim. E, hani kadın tenisinde diğer isimlerin çok da favori olmadığını gösterirsek e, söylersek Lina'nın e, ve e, Serena Williams'ın yolun açık olduğunu söyleyebiliriz e, Roland Garros'ta e, ve Çağla Büyükakçay ile Marcel Ilhan'ın da elemanlarda elendiğini hatırlatalım son olarak e, yerli tenisçiler. E, bunun dışında e, programın son e, bölümüne yaklaşmışken de futboldan bahsetmek istiyorum e, İki adet şampiyonlar ligi finali vardı Biri kadınlarda biri erkeklerde Önce kadınlardan bahsedelim Alman takımı Wolfsburg İsveç temsilcisi Tayrasö'yu 4-3 yenerek Kadınlar şampiyonlar ligini üst üste 2 kez kazanmayı başardı Tayrasö açıkçası e, bu yıla çok büyük yatırımla başlamıştı Kadın futbolunun en iyisi olarak gösterilen Marta'yı Beş kez yılın futbolcu seçilen Marta'yı Renklerine katmıştı e, Hatta ligin gol kraliçesi Christian Piresi de e, Uzun süre e, kadrosuna kattı ve uzun süre Kendisi gol kraliçesi olarak kaldı Takımın başına da önemli bir hoca getirmişti Amerika'yı olimpiyatlarda Altın madalyaya taşıyan Pia Stuntage'nin Asistanını getirmişti Şampiyonun ciddi favorisiydi ancak Wolfsburg'a takıldı e, Wolfsburg'ta da Martina Müller e, iki gol attı ve Bu kendisine toplamda 10 gole ulaşmasını sağlayarak gol kraliyesi olmasını sağladı. Wolfsburg'u tebrik edelim. Bir diğer şampiyonlar ligi finalinde de şampiyon Real Madrid'i değil ama Atletico Madrid'i tebrik edelim. Çünkü açıkçası 600 milyon euroluk bütçesiyle Real Madrid'e karşı 120 milyon euroluk bütçeyle 90 dakika çok iyi dayanmasına rağmen 90 artı 2. dakikada Sergio Ramos'un golüne engel olamadı Atletico Madrid. Ee, belki de bir, bir peri masalını sundular bizlere sene başına itibaren sadece sonunda kupası eksikti ee, hayal, hayal kurmasına yardımcı oldular belki de bütün Atletico Madrid'lilerin ve belki de bütün e, futboldaki favori olmayanı tutanların bu bakımdan kendilerine ne kadar teşekkür etsek az Diego Simeone ve e, isimsiz öğrencilerinin çünkü iki yıl önceye kadar çok da bilinen isimler değildi ne Koke ne Gabi ne Felipe Luis ne Arda ne Diego Costa. Kendi çaplarında La Liga'nın orta sıra takımlarında veya başka ülkelerde futbol yaşantısını sürdüren isimlerdi. Ancak bu isimler dünyanın en pahalı takımlarından biri olan Real Madrid'e karşı çok iyi direndiler. Real Madrid'e gelmeden önce Chelsea'yi ve bir sürü takımı da LMA'yi başarmışlardı. Atletico Madrid belki de bu yılın takımıdır ve e, Thibaut Kurtağ da belki de yılın futbolcusudur. Sadece 22 yaşında başardıklarıyla ve kaledeki duruşuyla bir kere e, bütün takımına güven vermeyi başardı. Hem kalecilik mesleğinin yaş olgunluğu gerektirmesinin faktörünü de e, bir kenara tutuyorum. E, Thibaut Kurtağ belki de yılın futbolcusu oldu diyebiliriz bu seneki performansıyla. E, Atletik Umay'da tebrik ederek e, bana ayrılan sürenin sonuna geldiğini hatırlatalım. Sevgili Volkan Brezilya'dan e, ben de buradan e, Efektif Pass'ın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Teknik masadaki bana yardımcı olan arkadaşım Feryal Kabil'e teşekkür ediyorum. E, önümüzdeki hafta e, yeniden görüşeceğiz. Programla ilgili görüşlerinizi Efektif Pass e, Twitter adresinden ulaştırabilirsiniz bizlere. E, ben Utku Göker Küçük. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.